Kim ömür diliyorsa Kim uzun yaşamak istiyorsa Sabırdan bir zırh giysin Sevdiklerinden ayrı kalınca Ve kim uzun yaşarsa Düşmanına dilediği şeylerin Geldiğini görür Kendi başına Şafi'nin oğlu öldüğüne söylediği şiir, şimdiki... İşte böyledir zaman... Ona sabretmelisin... Ya malının başına bir iş gelir... Ya sevdiğinden ayrı düşersin? İşte böyledir zaman. Ona sabretmelisin. Ya malının başına bir iş gelir? Ya sevdiğinden ayrı düşersin? Safi gamı anlatıyor Divanında Ne zenginlik içinde olan bilir Fakirliğin tadını Ne sağlam bedenli biri hasta gibidir Ne yoksulluklar vardır ki Örtülüdür üstü onurla. Ne zaruretler. Memnuniyet altında gizlidir. Bir tebessüm ki. Altında hazin bir kalp yatar. Bir gam uğrar ki onu, Göremez kimse. İnsanları toplar en konuşları birbirlerine fakat gam ayırır ve hiç kimse yakasını kurtaramaz ondan kararsaydı eğer elbiseleri o gam bulamazdım bir yerde hiç beyaz elbiseli insan gamını saklamak istiyorsa Kendine bile görünmemeli. Şafi nereli biliyor musunuz? Gazze'li. Şu anda Filistin topraklarında o deniz kenarında olan o küçük şehirden Gazze'den Filistinli İmam Şafi. İmam Şafi'nin divanında kenarını ilk katladığım sayfa bilmem başlığından olsa gerek Fihirin adı şöyle... Allah'la aramdadır yoksulluğum. Allah'la aramdadır yoksulluğum. Aç bile gecelesem... Rab midemde Elimde olanı sarf ederim de Kusur etmem cümletliğimde Gizlerim halimi Yoksulluğumu Varlıklı görünürüm Dostlar içinde Allah'la aramdadır şikayetlerim Söylerim ihtiyacımı Ehil olana Hali en iyi bilen Allah'tır derim. Allah'la aramdadır yoksulluğum. Altyazı <Gülüyor> M.K. Şafii'nin arkadaşı anlatıyor Adı Muzeni Ölüm döşeğindeyken Şafii'nin yanına gittim Ve Nasıl oldun Diye halini sordum Şöyle dedim Dünyadan gider Kardeşlerden ayrılır ölüm şarabını içer aziz ve celil Allah'a barır oldun bilmiyorum ruhum cennete gidecek de onu kutlayacak mıyım yoksa cehenneme gidecek de acısını mı paylaşacağım sonra ağlayarak şu beyitleri okudu Tahsin'in ölmeden önceki son beyitlerini dağlara, taşlara, derelere, tepelere hepinizi okuyalım sabahın bu vaktinde. Allah'tan kork Ve Ümit ondan Israrcı nefsine uyup da pişman olma Allah'ın affını müjdele Şayet Müslümansan Korku ve ümit Kal ikisi arasında Kalbim sertleştiğinde, daraldığında yollarım, ümidi affına merdiven yaptım. Suçum büyük olsa da, sana yöneltiyorum isteklerimi, mahlukatın ilahı, ey lütuf ve cömertlik sahibi. Büyüktü, çok büyüktü günahlarım. Fakat Rabbim, onları affınla kıyasladım. Affın daha büyüktü. Sen affedensin tüm günahları. cömertsin, lütfeder, bağışlarsın. Beni affedersen eğer... Sınırı geçmiş bir asi kulu Affetmiş olacaksın Kavuşsa da Müslüman adıyla sana Bir şey değildir o Askın bir zalimden başka İntikam alsan da benden Ümitsiz olmam Hatta Suçum yüzünden cehennemi boyrasam Günahım çoksa da eski ve yeni Afın daha yüce ve geniştir Ey mağfiret sahibi Hiçbir insan senin lütfun olmasaydı İblise direnemezdi Seçkin kulun Adem'i bile aldatmışken Nasıl karşı koyabilirdi Cennete girip huzura mı ereceğim? Yoksa Ateşe girip pişman mı olacağım? Bir hissetseydim. Allah içindir inan. O Arif'in işleri. Zarif ve necip. Tertemiz. Vecdin ve sevginin sınırlarını zorlar. Taşar göz kapaklarından kan. Gece uzattığında karanlığının nefsine Korkunun şiddetinden eser bir matem O kalkar teheccüde Rabbini zikrettiğinde Fasihleşir Açılır dili Dili dolaşır Acemileşir Onun dışında ...söz ettiğinde... ...geçlik günlerini hatırlar... ...cahillikte işlediği günahları... ...gün boyu yoldaşı olur kederler... ...karanlıklar çöktüğünde... ...uykusuzluğa... ...ve sesine gecenin... ...kardeşlik eder. Sevgilim, sevgilim der, sensin tek arzum, tek gayem sensin. Ümitle bekleyenleri, isteyenleri, ganimet olarak yetersin. Önce azap edip, sonra hidayet eden. Önce karanlıklarda bırakıp, sonra aydınlıklara kavuşturan eğilmesin. Ve devam ettiren sensin. Lütfunu, nimetini. İhsan sahibinin umulur affedilmesi. Ayak sürtmelerimi, düşüşlerimi. Umulur Geçmiş suçlarımı örtmesi olmudur. Denedim mi insanını dünyanın sabah sabah cimrilikle dolu deriler yürüyordu başka bir şey göremedim sonra kanat kından bir kılıç çektim keskin tarafıyla onlardan ümitlerimi kestim Sabah sabah cimrilikle dolu deriler yürüyordu Başka bir şey göremedim Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim Keskin tarafıyla onlardan ümitlerimi kestim. my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 ...kibirlenenlere özgü bir şeydir bu. O yüzden biz sürekli zaten... E, ...sancımız olacak... ...ağrımız olacak... ...efkarımız olacak... E, hiç olmadığı bir zaman... Ki, tamam bak ki. bu bile çok artı bir şeydir. Tarihin yaprakları... Mesela... ...elhamdülillah ama. Allah belasız bırakmıyor... ...cümlesini... ...diyebiliyor musun, diyemiyor musun? Çünkü evet. niye... Hayır, bunu birine söylemek kolaydır. Ama bunu gerçekten kalbiyle ikna olarak söylemek zordur. Yani Allah, hani, hani ne diyelim ona, biraz böyle cami diliyle söyleyeyim, vaiz diliyle söyleyeyim. Ya ne zaman böyle bir yamuk yapmaya kalkışsam, amiyani, bu sokak dili oldu, cami dili <gülüyor> Ne zaman bir yamuk yapmaya kalkışsam, cami diliyle söylüyorum ne zaman bir harama meyletsem bir bela veriyor bir sene patlatıyor yine yoldan çıkamıyoruz evet. mesela şimdi bunları görmek bunları hissetmek bunları duymak ve ya dünya bu zaten ya. dünya bu Zerçekten. dünya bu evet. bakın şimdi bunu işte o kadar ince bir sınır, o kadar ince bir zar var ki arada. Çünkü ben ona hatta ikiz kardeşler dediğim olur. Şimdi, söylediğim, söylediğim mazoşistçe bir şey değil. Bakın bunu ısrarla söyleyeyim. Hani biz doğuluyuz, mazoşizmi severiz, kendilerine... Bundan bahsetmiyorum. Benim söylediğim şu, dünyanın bir bizzati bir gerçeği vardır. O da nedir? olduğu olarak Diyelim işte 10 yaşından 20 yaşın arasında çok salakça şeylerin peşinde koşarsın. 20 yaşınla 30 yaşın arasında çok salakça şeylerin peşinde koşturursun. 30'unla 40'ın arasında böyle de. 40'ınla hiçbir fark yok ki. Ben ömrümü o sürü peşinde koşarak, koşturarak geçirdim. Dünya ne? Dünya bu. Dünyanın derdi bitmez. Hiçbir baki kalmaz. Koşalım. Ha. Dünyayı mahvetmek için kaç tane bilim adamı uğraşıyor haberim var mı? Yapamıyorlar işte. <gülüyor> ya siz de bunu görmüyorsunuz. Ya ben inanın şaka bir tarafa. <gülüyor> geçen gün ben sızımda, inan gayret ettim, binlerce bilim adamı <gülüyor> sadece, sadece silah üretmek, Öyle. E, yok etmek için çalışıyor ya. Yani, düşünebiliyor musun? Gerçekleri görmek zorunda. Ya silahla uğraşıyor adamlar ya da krem, cilt kremleriyle uğraşıyorlar. Peki, Kırışıklığı gideren, daha genç gösteren. Demokrasi, demokrasinin ağrısı satanlar nerede? ediyorum itiraz edeceğim. İnsanoğlu doğru, söylediğim doğru olabilir. Ama dedikodu kültüründen kurtulmalıdır. Bu ne demek biliyor musun?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 Mütevazı diyorum mesela ısrarla ben. Tevazu diyorum. Yok. Tevazular kastım ne ama? Tevazu kelimesi şöyle iki anlamı var. Bakın ben onu öğrendiğimde başımın etrafında yıldızlar parlamıştı Tevazu gösteriyorlar için. ha Bakın ama çok eksik tevazu. Tevazu, yerini bulmak demek, yerini bilmek demek. Yerini bulmak, yerini bilmek.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 Bu kadar basit. Ha, bu noktada, bakın başta bir şey dedim, asalet dedim. Biz hep böyle asaleti kanla, şununla, bununla birine sürtünerek, ama sürtüneyim de bana da, hayır asalet. Hani hep çok klişe bir şey olacak, slogan, sloganik bir şey olacak, kısa olsun diye söylüyorum. İnsanın yaşam tarzıyla ilgili bir şeydir. Doğrudur. Evet. Katılıyorum. Yani,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 Maroslar mı oluyor? Halk. <gülüyor> Kısaca bir sonra halk diyoruz. Elit tabakasının şöyle fotoğrafını göz önüne getir, bir anlık, düşünme ver. Eğer asale bulsa, tutturmayacağım. Ben de böyle bir Ya. Yeah. Ya buna işte ben mesela, siz bize ne yapabiliriz, sürekli bir, bir olumsuz birilerinden bir kesim ben buna çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Bak bir şey yaptım, dedi onu yapıyoruz tabi, bir isim vermediğimiz eksik. Bir kitaptan üç cümle okudum, kitabın ismini okudum mu? Hayır. Hani şöyle bir şey olabilir, fare diyebiliriz ki, fare daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Olsun, fare butlu olduysa yeter ona, değil mi? Evet. Şimdi, o niyette değil ki benimkisi. Benim orada işaret etmek istediğim cümlenin, zihniyetin mizatihi kendisi. Ama ben mesela belki bir şey unutmam, hatta arada bir telefon geldi, hangi kitap bu? Kimdi falan dediler. Mesela o değil ki. Paşa adlı, ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurunuz Geçen hafta, Hı? ben bu programa, telefona falan katılmadım. Hı? ...bizim Tarık'ın programına körler katılmıştı. Hı, hı Bu arkadaşlarımızın hepsi körmüş. Hı hı. 7-8 yaşıydı galiba. Hı, hı Hayretimi çeken ve dikkatimi çeken bir şey oldu. Ne oldu? Ya adamlar... ...hayattan... ...şikayet edecek tek gücümle söylemeliler. Hı Program bitene kadar. Gidip başarısı duvara vurdunuz mu onları durduktan sonra? İşte bu Ne insanlar... Versene sana, konuşsan hep bu. Ya inan ki bir tek şikayet duymadım Ben yeah. belki sen de dinledin o program dinlemedim ne yazık ki. Tarık daha sonra bahsetti bak ya bir tane şikayet dinlemedim ya yeah. duymadım daha yeah. sonra yeah. bilmiyorum ben yeah. inanır mısın e, telefon açamadım açmadım daha doğrusu dinlemede kaldım ve Allah şahidimdir ağladım hmm. bak ben o gece ağladım arkadaş ya hmm.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 Dünyada bir şey kalıcı olmamasıdır. Yani sevdiğinize kavuşursunuz. Bir yıl sonra canlı sıkılmaya başlar. Pencereden gördükleriniz daha güzel gelmeye başlar. Ömer Ayyem diyor ki biz dünyanın kuklaları diyor. Hmm. Ve bu kuklalarında da bir oynatan vardır diyor. Hmm. Ha, bu kadar. <gülüyor> bu kuklalar oynatan var ama... De şahit Cahit abi bir daha aradığını şikayet duymayacağız tamam mı? ya dostum. Bir şey... Bu onu yok saymak değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Şimdi bir şey sen... görmek başka bir şeydir. Onu seslendirmek başka bir şeydir. Ee, Başına da bir şey söyleyeyim ama. Bir, bir şey insanları birazcık ben edebilir. söyleyebilir. <gülüyor> yani yaşamla Şimdi ben onu zaman zaman açıyorum. Bunun ilk adımıdır. Hani biz buna modern dille konuşan telkin diyoruz. Şimdi siz duyduklarınıza inanmaya başladı. İnsan olarak böyle kırk defa dil derse deli olur misali var ya. Evet. Mesela siz Dua ettiğinizde sizin dünyanızda Allah var demektir. Dua etmediğinizde dünyanızda Allah yoktur. Vakil Şimdi, o yüzden hani dua etmeyi ol derken kastım o bir adam ya Rabbi diyorsa yani onu diyorsa Allah vardır. Hayır benim değinmek isterim Hayır ama bak, Demek siz bak, buraya iki, iki uça gidiyoruz bak, tamam. ben bunu çok net söyleyeyim, iki uça gidiyoruz tamam, nedir? İki, birkaç te tepkiler vardır böyle. Mesela bir sorunla karşılaşırız ya da başımıza bir şey gelir. Ben de böyle konuştuğum zaman insanlar bana şey muamelesi yapıyor. Ya bu adam nerede yaşıyor ya? Şu rahat yaşıyor galiba falan. Ben bir kere Tokat'ta fakirliğe ben bir konuşma yaptım. Millet bana nasıl yaşadığımı sordu. Ama hiçbir şey sır vermedim. Şimdi birkaç tepkiden bahsedeyim. O da şudur. Televizyon programlarında da reality show'larda da çok görülür. Bir sorunla karşılaşırsınız.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 Çok klişe tepkilerdir. Sonuçta işte herkes bunu söyleyince neden ortaya çıkarlar? Biliyor. Yani bir kere şunlara, yani ben mesela genç arkadaşlar var, İşte dergi çıkaralım ama biz zengin çıksa da bize işte sponsor olsa şimdiki tabirle para de. Dergi böyle çıkmaz ki. Yani hiçbir şey zahmetsiz ortaya konulamaz. Şimdi zaten bir adam, bakın istisnaları elbette. Başalı, zaten sizi istiyorum. Ben sana bir soru sorayım. Buyurun. Peygamber hoşan yüce Mesihullah. <gülüyor> savaşa giderken kılıcını, savaş kıyafetini niye giyiyordu acaba? Giymesiydi ya Peygamber do. <gülüyor> niye giyiyordu? Korunmasaydı hiç Allah korudu onu. Hayır <gülüyor> e, yok ya biri elden bırakacak. Mısın? peygambersin diye savaş kılıcını bilmem ne mıydı? yok böyle bir şey öyle bir imkan tanınabilirdi belki de ama tanınmamış demek ki savaş hazırlıklı gidiyordu dünyanın kuralları başka Şimdi Hı -hı. bunu bildikten sonra kendine ayrıcalık tanıyamaz Hı -hı. tanıyamadığın gibi kurallara da buydu. Şimdi ama şunu söyleyeceğim bakın Herkes, biz buna daha böyle dini bir dil kullanırsak, camiye dönüyoruz, sokaktan camiye geldik. Herkes gaflet içindedir. Bela verbeleriyle gaflet perdeniz aralanır, bir şeyler görürsünüz. Gördüğünüzü başkasına göstermeye çalışırsınız. Genelde görmez diğerleri. İşte en canlı şeyini çıkıp kaçır. Ne yaşadık? Haydi, ama dünya hep böyle. İmam Şafii'nin şiirlerini okuyun Birazdan okuyacağım ben. İmam Şafii bu. Aynısını görecek. Bense desem ki bu şiirleri benim arkadaş yazdı. Diyecekse ki ben ya da desem ki bir dinleyici faksladı. Aynısı. Dünya budur. Bir şey sorayım. Görün, bir daha sor. <gülüyor> Ayetullah ne demek? <gülüyor> Allah'ın ayeti, Allah'ın işareti, Allah'ın delili manasında bir olsa gerekir. Bir şey zaman ne oluyor? Tamam, şey, iyi kültüründe olan bir şey. Ha. Ha. Nasıl ayet olunca? Yani orada kast edilen şey benim bildiğim şudur. Bu zat, bu zatı muhterem, Allah'ın murat ettiği bir biçimde yaşayan, konuşan bir mübarek zattır. O kasıtta konulduğunu sanıyorum, iyi bilmem. Yani her zaman sorayım. Bakın ben biliyorum hepsini. Yani. Eyvallah. Yürüdüm. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Fiyat bu bilir. Özenlik de çalıyorum. o <Gülüyor> gelip Alılar sıra, sıra benim canları. Canlı yine kader merhaba derim. Hayırlı geceler. İyi geceler. Buyurunuz. Ee, Merkez Bankası'ndan arıyorum ben de. Ee, az evvel Merkez Bankası ile ilgili bir diyalog geçmiş sanırım. Teklif mi yenilemek <gülüyor> istiyorsunuz? <gülüyor> ya yani kardeşim geliyorsun saat 2.30'da ne işiniz olur sizin yani Merkez Bankası ile falan ya. Bize uykumuzda ne diyorsunuz? Biz tabii burada araştırıyoruz. Biraz borç para ihtiyacımız var. Merkez bankasında tanlık var mı? Bize biraz borç verebilirler mi? Yani size Dünya Bankası'ndan falan kredi veriyorum, Merkez Bankası'ndan... Onların şartları ağabey. yani. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar abi. Teşekkür ederim Mustafa. Gayet ciddi bir şekilde. Sana ben işte çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sana onu ben gösterdim mi? Bilmiyorum. Gördün mü?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 Düşünmek. Fransa'dan borç para istiyoruz. Onlar bize bazı şartlar sunuyorlar. Veririz tamam. Ama şöyle diyor. Birinci madde şu: Hicaz demir yolu durdurulacak. Ma. Ya. O yüzden ben bir saat hiç mesela hiç Fransa'dan borç istemiyorum. Yani nedeni O yüzden dedim yani. Dünya bakın yok kalsın. çok yani tevafük şey oldu. Ben de bu aralar yani, çok enteresan bir konu üzerinde çalışıyorum da Hayırdır? onunla ilgili bir şey oldu bir nevi bir yani e, Avrupa'da aslında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve 2. Dünya Savaşı ile birlikte şu anki işte, Bağdat'ta son yaşananlara kadar parma olan bir aile üzerinde çalışıyorum da hı hı. bu aile de mesela e, işte devletlere borç veren bir aile bir aile enteresan bir hanedan yani. Yani i̇şte bir Yahudi. Hı -hı. İşte nasıl söyleyeyim? beş tane çocuğu olan bir Yahudi. Hı -hı. Oğlu. Şey, ailesi işte. Adam 5 çocuğunu 5 tane ayrı Avrupa ülkesine gönderiyor. Hı -hı. Tabii bunlar tefecilik ve faizcilik. Legal tefecilik. Ya. <gülüyor> Yöntemleriyle. Yani çok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 Savaşlarda bir oğlu Fransa'ya, Fransa'daki oğlu Fransa hükümetine para veriyor. Savaşçının devam etmesi için. Diğer oğlu da İngiltere hükümetine borç para veriyor. Güzel. Savaşın devam etmesi için o aklıma geldi. Sen bunu deyince abi, Böyle bir ayrı bir dünya var tabii bizim bilmediğimiz. Var var. Aklını din yüzüne çıkartmak lazım. Tabii, gibi biz gençlere güveniyoruz yani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 Asil olmak, hı hı. asi olmaktan mı geçer? Kelime köklerini bilmiyorum. Yani asi, kelime olarak değil de yani asil Aynı olmadan azından diyorsun, kelime oyunu şeyden... yaparsak diyorsun, kendi içinde bir asilik olması asil olabilir mi? Yani, yani şöyle de mi? mesela asil biri ee, ne diyelim bunu? Avam diyelim eski tabirle. Avama asi olmadan Avamın ya da popüler olana şimdiki tabiri <gülüyor> popüler olana asi olmadan asalet asil olamaz asaletin muhafaza edemez. Yani. Yani bak durumu, durumu kurtardım yani. Büyüremiyorum ben ya. Ya işte öyle. Oldu gibi. Oldu gibi Yani böyle kuramadığın cümle varsa ara yani ben burada ilginç <gülüyor> Yani. Öyle bir şey geçti yani. Ben de böyle hı hı. düşünüyorum. Değil, biraz. Şimdi ben başlarda konuşurken şöyle bir şey demiştim. Tekrar oraya bir göndermeydi. O. Asalet bünyesinde bir asabiyet. Sinir barınır. Yani asabiyet. Yani en basit ifadesiyle gerektiğinde çatını, ka ama kaşını çatarsın, çatını <gülüyor> Kaşını çatarsın, sesini yükseltirsin, tutarsın veya veya somurtursun veya kalkar gidersin. Evet. Yani her şeyi hoş göremezsin. Ha hoş görürsün nedir biliyorsun işte hoş görü büyüklerin yapabileceği bir şeydir. Saadet senin büyük olduğun biliniyorsa işte çocuk işte hoş göreceğin ne yapacaksın? Ya böyle bir ortam varsa bu biliniyorsa bunun herkes farkındaysa ha orada hoş görebilirsin. Yoksa hoş göre alttakini üsttekini alttakü üsttekini hoş göremez. Pek kutuplar da. Ama yani asabiyette aynı şeyi kastediyoruz sanırım Hı -hı. Yani Benim asilik dediğim. Hı -hı. Biraz daha cümle uyumu var sanki benim dediğimde de o açıdan. Tamam sen bunu yaz hemen. Yok be. <gülüyor> Neyse. Ben çok fazla meşgul etmişim. Ya. Böyle ben çok bekledim de yani. Tamam. Ee, Başkalarını e, bekletme. Dinleyicilerinize... Peki teşekkür ederim hey, Mustafa. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşünüyorum. İstanbul Boğaz Köprüsü'nde trafik tenhalaşıyor. Tenha olduğu söylenemez. Yani öyle birkaç araç değil yani. Var. size, İmam Şafin'e şirinlendirme.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 ...başkası dünyaya sahip olsa. Kimin inerse meydanını ölümler. Ne yok korur onu, ne de yer. Allah'ın mülkü geniştir ama... ...feza daralır, hükmettiğinde kader.